Oh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 Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innek entel alimul hakeem Subhaneke la fahmelana illa ma fahamtana innek entel javadul kareem رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أغذة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسم عليم صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي المكي المدني الكريم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 ve rahmet ve bereket ve selamü aleyhi ve alahi teslimen kesir ila yom el وَالْتُفْبِنَا يَا el بِكُلِّ Vel tuf آمِينَ ve rahhamnâ ve oltuf Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın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 o nurani silüet zuhuretli gibi oluyordu ben öyle hissettim öyle duydum zannettim siz onu büyük bir seziş büyük keramet büyük bir ihsan-ı olarak onun adına toplanan her meclise o geldiği için gelip etrafında toplananları tebrik ettiği için okşayıp başlarını öptüğü için ''Davranın çoğu gitti azı kaldı'' dediği için siz de çoğunuz zahiriyle göremediğiniz bu mübarek gelişe dem tutuyor ''Tela'l vedru aleyna min seniyyatil veda'' diyorsunuz. Biz bu türküyü kıyamete kadar söyleyeceğiz. gün götürürüz. Allah göstermesin. Ocaklardan uzak eylesin cehenneme dahi koysalar ufkumuz açıldığı an kala albedru aleyna min seniyatil diyeceğiz çünkü biliyoruz ki ashabını medineye gönderdikten sonra Mekke'de kalmaya tahammül edemeyen cennete koysalar dahi ümmetsiz tahammül edemeyecektir sizin en son neferinizi dahi alıp bağrına basmadan ben onun cennetin bağını bahçesini, yeşilini çemenini, ovasını, ovasını obasını göreceğine ihtimalle vermiyorum. Ne mutlu size ki benim şu dar, şu kırık, şu kirli çerçevem içinde ama anadatımda muhteşem olan Hazreti Muhammed'e ümmet olmuşsunuz.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 bu Ebu Bekir değil ama Ebu Bekir gibi ben diyeceğim ki Ömer'in boyu yok ama Ömer gibi bu Ali değil ama Haydeli Kerrar, bu Osman değil ama Niçin gibi Mesafe aşacaksınız zamanı aşacaksınız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 Nesibe'nin torunu diyor ki, nenem sırtını dönerdi. Uhud'da Resulullah'ın yanında, sırtından aldığı yaraya ikramımızı yumruk yapar, sokardık kaybolurdu. Tabasip mi eşcimler cemaatinde kadınların yeri de buydu. Kadında metafizik gerilimle İslam yolunda ve dimdiktir.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 Sema'nın iltifatını Resulullah'ın iltifatını kesmedemezdim. Kitmir hizmetten uzaktır. Ama Kitmir onun kuludur. Kitmir boynu tasmalı Sadık benmezdi. Fakat Kitmir hizmetten uzaktır. İkna edilirse hizmet eder. Zor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 Çakıl taşlarla ölü, ölüydü zemin. Yoldan biraz uzakta bir yerdi. Yazdı sıcaktı. Terdi, sisli, dumandı. Böyle bir yolculuğa gitmeden rahatsız olmuştum adeta. Ama Kur'an diyordu ki demişti. Kul nârü cehenneme eşheddu harra kanu yefgahûn. Burada sıcaktan şikayet ediyorsanız, ediyorsunuz ama...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 O devirde Basra'da bütün dalalet cereyanlarını göğüsleyen tabiinin efendisi Hasan Basri'dir radıyallahu <Gülüyor> Hasan Basri'nin sözcülük yaptığı heyet içinde 13 asırdan beri kod kocaman bir dünyanın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 çeşitli asırların büyükleri bir arsada toplanmış. Sizin yapacağınız üniversitenin krokisinin manâ alemine ait çerçevesini ortaya koyuyorlardık. Kendilerini böyle tanıttılar. Dedim sizler kim olasınız? Dediler biz bunlarız. Bu müşahadecinin müşahadesi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 fezlekeye bakın. Sözün fezlekesine bakın. Hıtamuhu misk hakikatına göre sözü bağlayan noktaya bakın. Acaba siz şu geçen cumartesi ne yaptınız ki? Bütün gökehli Kulullah'a bağlına bir kere daha and an diştiniz. Kur'an'a bağlına bir kere daha an diştiniz. İslam'a bağlılığa bir kere daha an diştiniz. Gök ehli sizi temaşaya koşuyor. Bedir asabını temaşaya koştuğu gibi. Gök ehli hizmetinizle sizi alkışlıyor.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 Aşacaksınız zamanı. Aşacaksınız mekanı. Diz dize geleceksiniz. dizlerinizin sıcaklığını hissedeceksiniz. Ve dirileceksiniz. Basu Badel Mevut. Öldükten sonra dirilme haktır. Ve onu Allah yapacaktır. Biz üç asırlık bir ölümden sonra, tam üç asırlık bir ölümden sonra,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 size beşaret verebilirim. Tanıyıp sevdiğiniz, haklarında hüsnü beslediğiniz o güzel isimlerin hemen hepsi vardır. Hatta soruyorlardı. Ona soruyorlardı müşahide. Samtonlu Hoca nerede? Samsonlu Hoca. Alnından öpeyim. Benim Aslan Hoca'm. Santonlu hoca nerede? Santonlu hoca kim? Yahu defterde ismi olan adamı tanımaz mısın sen? Onu size fısıldayayım, o sizin Mehmet Ali hocanızdı.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 insanın sırtını döneceği bir kapı değildir. Adınız şaki dahi yazılsa, ebedlere kadar kapının dokmağına dokunacak. <gülüyor> ve iyeku ya müheymin gad asaka ve lem yescud li mabudin suvaka diyeceksiniz. <gülüyor> Ey her şeyi beni cehban olan dost. Ey dudaklarımdan çıkan soluklarımı duyan dost. Kalbimin atışlarında heyecanlarımı bilen Doğuz, ey Doğuz, ey Doğuz, ey, dost. ey, dost. ey dost. Her ne kadar isyan ettiysem de.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 Yaranları var, sinelerine girmiş, ruhlarıyla oynamış, iş dünyalarında inkılap yapmış, başlarını arş-ı dikmiş, gönüllerin hakkı aşina kılmış, hepsi hakkı aşina olmuş, gözlerinden perde silinmiş, arş azamda yazılar okur hale gelmişler, levh kaleme ittiba, ittila beyda etmişler görmüşler ki ama efendilerinin rehberlerinin nur efşan üstatlarının adı müsavidir şekavete yazılı. Amin. Talihsiz insan şaki insan. Ve minhum ve sa'id. Allah'ım sen bizi said eyle. Allah'ım şakavetten muhafaza buyur. Bakmışlar ki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 Nur'u yolunda tanıdık. Ben bu vefasızlığı yapmayacağım. Vefa borcumu ödeyecek, sonuna kadar ayrılmayacağım diyor. Sizin de Resulullah'a karşı böyle bir vefa borcunuz olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Üzerinize borç olsun.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 onun için ayrıldılar. Gülüyor. Ben diyor, o yazıyı kısa nedir orta geliyorum? Ama bana bir başka kapı gösterin ki, müracaat ettiğim o yazıyı sizlere Allah kapısından başka kapı mı var? Ey adının üzerine çizgi çekilmesinden endişe eden dostlar! Ne kadar devam etin ayrılmayın. Burkuntu yapan o sevimsiz yazıları o silecektir. Yübedilallahu ourself... <vidim> seyaatil hasenat. Allahumma bedil seyaatina hasenat. Allahumma bedil seyaatina hasenat. Allahümme ve zil hasenat hasenati elhamdarrahim seyyiatı hasenata çevirecek Allah Celle Celaluhu çirkin durumlar iyi durumlara çevirecek netekim kışta bir bahar yarattı Hazan'ın estiği yerlerde güller çiçekler var etti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 Görüyorsunuz ki 14 asır beri olduğunuz halde sizi 14 asır ötekilerin içinde kaydetmiş beraber mütale ediyorlar. Sizin bir kardeşiniz diyor ki ben birkaç defa Bedr Asabi içinde müşriklere karşı savaşıyor gibi savaştım. Sonra da dedim Yahu bu ne işti? 14 asır sonra geldik.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 arada bir fark kalacak. Sizin hakkı teslim farkı. Sizin onlara saygı farkınız. Sizin bizzat insiba açılmış onun huzurundaki havayı teneffüs etmiş insanları farklı görme farkınız. Siz farklı göreceksiniz. İsterse arkanızdan yediğiniz mi ekmeğiyle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 Bellerinden aşağıya, göbeklerinden aşağıya sardıkları peştimallara kılıyorlar. Ebu Hüreyre anlatırken diyor ki, yükağa giderken ellerini arkalarına götürüyor, makkat tarafından açılmasın diye urbalarını öyle tutuyorlardı. Ayağı kalkarken de ön açılmasın diye öyle tutuyorlardı. Sadece peştimalları vardı. Millet varlığıyla oraya dökülürken bunlar dolu dolu gözlerle seyrediyorlar.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 Verenler onu gördün, görmediklerim var. Verdikleri her türlü vermenin üstünde görmediklerim var. Tawalleu döndü, gidiyorlar. Burkuntu içinde ve ayınım min adama, gözleri yaşlarla dolu. Hazenen tasadan ötürü Allah yedi du Allah yolunda verecekleri bir şey olmadığından dolayı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 Niya ettiniz Bir kere daha ruhu seyidine namı Hoşnut ettiniz Allah ebeden Sizden hoşnut olsun Amin